26. 26. Bey'de geldik. Vel mudracatu fil hadithi ma min ba'di elfazil ruvati ittasalat Önceki dersimizle ilgili sorusu olan var mı? Muttareb hadisle alakalı, mu'al hadisle alakalı sorusu olan? Yok. Tamam. Vel mudracatu fil hadithi ma min ba'di elfazil ruvati ittasalat Demek ki bugün gelmiş olduğumuz konu müstarahul hadisin konularından biri olan müdüreç hadis. Müdüreç hadis. Min ba'di alfazı rivati tasad. Müdüreç ne demektir? Edrece demek. normalde derece demek. Yani aslı bu kelimenin aslı derece bizim bilmiş olduğumuz şeydir. Aynı mana. Yani bizim bildiğimiz mana La, arasında bir fark yok. Edraca işe bir şeyi bir şeyin arasına koymak demektir. Yani Edraca şey'e, bir şeyi iki şeyin arasına o da var olan bir topluluğun arasına bir şeyi sıkıştırmaya ise Edraca denir. O zaman Mudıraç hadis nedir? Mudıraç kelime olarak Edraca'nın ismi mef'ulüdür değil mi? Mukram gibi, Mudırab gibi Edraca fiilinin ismi mef'ulüdür. Yani arasına sıkıştırılmış olan. Yani kendisine bir şeyler sıkıştırılmış olan demektir. İstilahdaki manası ise: <gülüyor> Azziyade tu fil metni au il senedi <gülüyor> ma leys minhu. Metinde veyautta senette kendisinden olmayan şeyin ziyade edilmesidir. <gülüyor> Azziyade tu <gülüyor> fil senedi <gülüyor> au il metni مَا لَيْسَ minhu, Yani o hadisin senedinden olmayan veyahutta o hadisin metninden olmayan bir şeyin o hadiste fazlalaştırılması, ziyade kılınmasıdır. Tabi kim tarafından? Ravi tarafından. Değil mi? Onun için kimse demiş ki مَا يَزِيدُ الرَّوِي فِي السَّنَدِ metni مَا لَيْسَ <gülüyor> مِنْهُ Ravi'nin senette ve metinde, senetten ve metinden olmayan şeyi ziyade etmesidir. Fiil cümlesi olarak değil mi? söylemişlerdir. Mayazidur Ravi fi senedi veya metni ma ليس منه. Anlaşıldı? O zaman müdirec hadis nedir? Müdirec hadisin Türkçesi yani senedinde veya hutta metninde ziyade olan hadistir. Tamam Bunu diğer kısımlarından ayıran özellik nedir? Hadisten olmayan şeyin senette ve metninde zikredilmesidir. Tamam Ve öyle zannedilmesidir. Yani o ziyade Dışarıdan bakan insan o ziyadeyi hadisin kendinden zanneder. Oysa o ne senetteki, ne de metindeki hadisin kendinden değildir. Anlaşıldı? İnşallah. Tamam. Müdüreç hadisin örnekleri. Dedi ki o zaman senette ve metindeyse müdüreç hadis iki kısımdır. Bir senedi müdüreci olanlar, bir de metni müdüreç olan hadislerdir. Tamam, senedi müdüreci olanlar, bir de metni müdüreç olan hadislerdir. Metni müdüreç olan hadisler demek yani ravinin bilerek veya bilmeyerek amden veya uta hataen metinin herhangi bir yerinde metinden olmayan bir şeyi ziyade yapmasıdır. Ve mühim olan burada nedir? Dışarıdan bakan o ziyadeyi raviden olduğunu anlamadığı için Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sözünden olduğunu zanneder. Tamam problem buradan geliyor. Yani metinde müdüreş nedir? Ravi'nin bilerek veya bilmeyerek amden yani kasten veya uta hatalı bir şekilde metinde, hadisin metninde ziyadede bulunmasıdır. Hadisten olmayan bir ziyadede bulunmasıdır. Problem dışarıdan bakan bir insan bunu ravi'nin tasarrufu olduğunu bilmediği için peygamber aleyhisselatu vesselam'ın veya sözü kime isnat etmişse onun sözü olarak zanneder. Tamam? Bundan dolayı alimler demişler ki, metinde müdüreç üç kısımdır. Ya metnin başında, ya metnin ortasında veyahut da metnin sonundaki ziyadedir. ravinin ya metnin başında veyahut da metnin ortasında ya da metnin sonunda yapmış olduğu ziyadedir. En çok vâki olan hangisidir? Metnin sonunda vâki olan müdüreçtir. Tamam, metnin sonunda vâki olan müdüreçtir. Metnin başında örnek nedir mesela? Metnin başında ravinin ziyade yapmasına örnek var mı? Örnek verecek olan? Yok. Mesela Ebu Hureyre diyor ki أَسْبِغُوا الْوُضُؤَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَنَّرِ أَسْبِغُوا الْوُضُؤَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَنَّرِ Abdesti güzel bir şekilde alın. Yani أَسْبِغُوا الْوُضُؤَ ne demektir? Abdesti güzel bir şekilde. Hani tam huzurlara suyu yetiştirerek abdestinizi alınız. Veilulil akabim minen Çünkü o kendisine su değmeyen topuklara kendisine su değmeyen topuklara ateşten dolayı veil olsun diyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Tamam? Şimdi biz bu rivayette dışarıdan baktığımız zaman Esbiqul wudu veilulil akabim minen Biz ne zannediyoruz bunu? Hepsini Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın söylediğini zannediyoruz. Öyle değil mi? Baktığımız zaman görüntü onu gösteriyor. Ama başka rivayetlerde biz neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. Ebureyre diyor ki: Esbihu elwudu e, fa inni sami'atu Nabiyye sallallahu alaihi wasallamayakul, wa'ilun lillaqab min nar Yani hadisin başında zikretmiş olduğu cümle Ebureyrenin bir nasihatidir, bir tavsiyesidir. Abdesti güzel bir şekilde alın. Çünkü ben Peygamberi işittim diyordu ki, wa'ilun lillaqab min nar Yani kendisine su değmeyen. Suyun tam ulaşmadığı topuklara ateşten dolayı veyl olsun diyordu peygamber. Tamam? Bunu bilmeyen, yani bu ikinci rivayeti görmeyen bir adam esbigul <gülüyor> vudu lafzının da veylunil a'kab minen nar lafzının da peygambere ait olduğunu düşünecek. O zaman senin müderrec hadisin tanımına uydu mu? Uydu. Ravinin metnin herhangi bir yerinde başında, ortasında veya sonunda metinden olmayan bir ziyadeyi ziyade yapmasıdır. Problem ise Dışarıdan bakan insan o ziyadeyi Peygamberimizin sözü zannetmesidir, tamam? Metnin ortasındaki e, ne örnek? Mesela İmam Bukhari'nin hemen e, sahihinin ilk girişinde ne ile başlıyor İmam Bukhari sahihine? İlk kitap ne? Bedül Vahy, bed değil mi? İlk kitap Bedül Vahy. Vahiyin başlangıcı. Niye böyle bir başlangıç yapmış İmam Bukhari? Ta ki dinin temelinin vahiy olduğunu göstermek için. Sonra ikinci neyle devam etmiş? Kitabul iman İman. Değil mi? Vahiy insanı imana götürmesi lazım. Yoksa vahiyin vahiy olmadığını göstermek için. Değil mi? Ondan sonra Kitabul ül Değil mi? İlim kitabı. Niye? Çünkü ta ki kişi bilsin ki imandan sonra eğer ilim olmazsa kişi imanın semeresi olan ahkamı doğru düzgün yerine getiremez. Öyle mi? وَالْحَسِنِ <gülüyor> الْكَرَامِ İlk kitap sayem başlangıcı nedir Bedül Vahidir. Orada Vahin nasıl başladığını Ayşe annemiz bize rivayet ediyor. Yani ilk Peygamberimize Vahin nasıl geldiğini Ayşe annemiz bize rivayet ediyor. Rivayetin devam ederken anlatırken bir yerinde diyor ki Wakana yethanethu fi gari hara. Peygamberimiz Hira mağarasında yethanethu <gülüyor> diyor. Akabinde diyor ki Vahhuat ta'abudul leyali. Yani geceleri yapılan ibadettir. Şimdi bu hadis devam ediyor. Tamam? Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın bir durumunu bize anlatıyor. Diyor ki: "Peygamberimiz Hira Dağı'nda yetehannesu, tahannüs yapardı." Şimdi biz tahannüsün ne manaya geldiğini bilmiyoruz, öyle mi? Akabinde ravi ne diyor? Bu bu ziyade İmam Zührin'in yaptığı söyleniyor senette. Diyor ki: "Ve huve't taabbudü'l Yani geceleri yapılan ibadettir. Ya yani biz o zaman ne anlıyoruz? Yetehannesu fi gari Hira. Yani peygamber Aleyhissalatu vesselam Hira mağarasında ne yapardı? Geceleri inzivaya çekilir ve ibadet yapardı. Tamam mı? Bu metnin ortasında yapılan örnek. Mesela yine örneklerden bir tanesi Ayşe annemiz peygamberimizle Bekir'in Medine'ye hicretini anlatıyor. Medine'ye hicret edişlerini anlatıyor. Diyor ki peygamber ve Ebubekir kendilerine yol göstermesi ve hırrit olan bir adamı kiraladılar. Hani peygamberle Ali saad ve sahabe Ebubekir radiyallahu an Medine'ye giderken kendilerine yolda yol göstersin, izlerini kaybettirsin diye bir adam kiraladılar. Yani şimdiki bu e, hani mesela turistler bir beldeye geldiğinde onları gezdiren, onlara yer gösteren insanlar olur ya, onlar gibi o zaman da yollarda insanları götüren, yolları bilen insanlar var. Şimdi e, tamam yol gösteren belli hadiyen istecaran nebi sallallahu aleyhi ve, ve Ebubekir hadiyen Vahriyten, vahriyten ne olduğunu biz bilmiyoruz. Vahrit kelimesinin ne manaya geldiğini biz bilmiyoruz. aşağı biz diyor ki, vahru mahiru bil hidaye. Yani vahriyet, yol gösterme konusunda yetenekli olan insan demektir. Sadece yol göstermiyor, aynı zamanda yol gösterme konusunda kabiliyeti olan, ekstra vasfı olan e, insan demektir diyor. Bak burada hadisin ortasına ne yaptı? Vahriyet kelimesinin manasını açıkladı. Anlaşıldı mı? Bu da metnin ortasına yapılan idraçtır. Yani sonradan katılan şeydir. Metnin sonunda yapılana örnek ise işte, ravi'nin yapmış olduğu ziyade örnek. Mesela İbni Mesud diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili diyor Peygamberimiz buyurdu ki مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim Allah'a şirk koşmadan ölürse cennete girer. Ve devam ediyor. Diyor ki وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ دَخَلَ النَّارَ kim de ölürse ve Allah'a şirk koşuyorsa o da cehenneme gider diyor. Şimdi zahiren baktığımız zaman sanki olumlu yönlü de olumsuz cümleyi de kuran kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselam ama aslı o değildir. Çünkü başka rivayette İbni Mesud diyor ki iki kelime söyleyeceğim biri bana aittir biri peygambere aittir diyor. Ve bu hadisi rivayet ediyor. Tamam biz buradan neyi anladık? Peygamberimiz men mate la yushriku billahi dehalel cenne deyince kim öldüğünde Allah'a şirk koşmadan ölürse cennete girer deyince İbn Mesud da tam zıttını söylemiş. Kim de ölürse ve Allah'a şirk koşuyorsa o da cehenneme gider demiş. Dışarıdan bakan insan bunu sanki peygamber söylemiş gibi zannediyor. İşte bu nedir? Bu müdüreştir. Tamam? Hadise dercedilmiş olan kelimedir. Yine mesela Ebû Hureyre diyor ki bir hadis-i şerifte diyor şeyin kölenin ecri iki tanedir. Dil memluki ecra libd el memluke yani köle olan kişinin ecri iki defadır diyor. Bunu rivayet ettikten sonra akabinde diyor ki fa wallazi nafsi bi yadihi bulunduran Allah'a yemin olursun ki lev el cihadu ve'l hacu ve birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana abdun. bulunduran Allah'a yemin olsun ki cihat olmasaydı, hac olmasaydı, anneme iyilik yapmak olmasaydı ben e, köle olarak ölmeyi isterdim. Yani öldüğüm zaman köle olarak ölmeyi isterdim. Niye? Çünkü kölenin ecri iki tanedir. De, i̇ki defa ecri alacak diye. Anlaşıldı. Hem Allah'a kulluk edip onun ecrini alacak, hem de sahibinin isteklerini yerine getirdiği için on ecrini alacak. Tamam Bu Bu zi nefsi biyedi kısmı, burası müdüreştir. Niye müdüreştir? Çünkü peygamberimizin bunu söylemesi mümkün değildir. Birincisi peygamberimizin annesi daha çocukken vefat etmiştir. Yani keşke annem, anneme iyilik olmasaydı demesi böyle bir cümle anlamsız olur. İkincisi <gülüyor> peygamberler hürdürler, öyle değil mi? Hür olan insanlardır. Peygamberin köleliği temenni etmesi, ecirden dolayı köleliği temenni etmesi düşünülebilecek bir şey değildir. Tamam? Ondan dolayı alimler demişler ki bu müdreçtir Ebu Uleyheden ama Zahiren ravi baktığı zaman mesela zannediyor ki bu Hureyre kendi, Peygamber Hureyre'nin Vesselam'ın kendi sözüdür. Bu zikretmiş olduğumuz örnekler e, metnin başında, ortasında veyahut da sonunda ravi'nin metinden olmayan bir kelimeyi metindenmiş gibi zikretmesi ve problem olarak da dışarıdan bakan insanın bunu ravi'den mi peygamberden mi olduğunu ayırt edememesi ve sonuç olarak da peygamberin sözüdür gibi muamele etmesinden kaynaklanıyor. Tamam? Mesela bunu örneklerden bir tanesi neydi? Fıkıh dersinde özellikle <gülüyor> zikretmiştik. Hatırlayan var mı? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne diyordu hadis-i şerifte? Ye'ti ummeti yawm el-kıyameti مُحَجَّلِينَ <muhacceline> min اَفْرِ <afferil vudu> Benim ümmetim kıyamet gününde alınları ve ayakları abdest uzuvlarından parlıyor, parlıyor şekilde gelecekler. Hadisin devamında ne diyordu? Evet. فَمَنْ اِسْتَطَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلِ Değil mi? Alimlerin bazısına göre bu son cümle Ebu Hureyre'ye ait olan bir cümledir. Bazısına göre ha, ittifak yok. Niye? Çünkü demişler, e, gurra ile muhaccelenin olması, abdest uzuvlarına uzatılması anlamına gelmez. Çünkü abdest uzuvları Maide suresiyle ile edilmiştir. Ayrıyeten. Abdest, mesela i̇bn Teymiye bunu söyleyenlerden bir tanesiydi değil mi? Hakeza i̇bn Teymiye, bunu söyleyenlerden bir tanesiydi alim olarak. Aynı şekilde bazen bir uzun devamını getirmek, başka bir uzun hududuna girmek anlamına da gelebilir. Mesela yüzü yukarken, Hadi yüzü arttır. Nereye arttıracaksın? Ya kulaklara götüreceksin. Ya bu şey saça götüreceksin. Ya aşağıya indireceksin. Yani boynuna indireceksin. Boyun abdest uzuvlarından değil. Saç zaten bir müstakil bir abdest uzvu. E, kulaklar müstakil ayrı bir abdest uzvu. Öyle değil mi? Ne yapmış olacaksın? Haddini aşmış olacaksın diye. Son cümle Ebureyle'nin hadisten anladığıdır demişler. Ondan dolayı bu sünnet değildir demişler. Mesela yani örnek olarak da. Tamam mı? Başka Hatırlayan var mı? Örnek verecek olan. Müdüreç hadise. Önceki derslerde geçip de e, hatırlayabileceğiniz. Tabi dediğimiz gibi bu ihtilaflı bir müdüreş, ha? yani İlla onlar öyle dedi diye bu rivayet müdüreç olacak diye bir kaide yok. Sadece hatırlatma babının. Başka? İnnelillahi اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً ismen, men مَنْ اَحْسَاهَا دَخَلَ Şüphesiz ki Allah'ın 99 tane ismi vardır. Kim onu ihsa ederse, yani hafz eder, fehm eder, onun ile ta'bud ederse o cennete gider. Sonra ravi ne yapıyordu? Sonra ravi başlıyordu Allah'ın o isimlerini saymaya. Öyle mi? Normalde hadis bu şekliyle sayhindeydi. Yani Allah'ın 99 tane ismi vardır. Kim onları ezberlerse cennete gider. Bu şekilde sayhinde. Lakin bu şey kısmına gelince Allah'ın isimlerinin zikredilmesi. İşte Allah, Rahman, Rahim falan diye başlıyor ravi saymaya. Bunlar sünnellerde üç farklı yoldan gelmiş. Alimlere göre üçünde de ne var? Problem var. Çünkü müdüreştir. Yani şeyin aslından değildir. Hani rivayetin aslından değildir. Ravi zikredince, kendi anladığını kitaptan ve sünnetten bazıları peygamberin bu cümlenin akabinde bunu zikrettiğini düşünmüşler. Anlaşıldı. Başka? Önceki derslerden hatırlayacağınız var mı? Müdüreç hadise örnek. Metinden müdürece örnek. Yok mu? İkincisi ise senette müdüreştir. Yani senette, ravinin senetten olmayan bir şeyi senetten zikretmesidir. Dışarıdan bakan insanın da onu senetten zannetmesidir. Mesela buradan örnekleri şey yapalım, daha suretleri söyleyelim, örnekleri okumaya gerek bile yok. 1. En yervu cemaa'atun al hadise bi asanidi mukhtalife. Feyirwihü anhum rawin fe yecmu'u al kullu ala isnadin vahidin min tilka al asanidi wa la Bu birinci suret. Yani ne demek? Bir hadis birden farklı yolla gelmiş. Birden farklı senetle zikredilmiş. Tamam Ve hepsi de muktelif. Yani mesela diyelim ki üç tane arkadaşımız bize hadis naklediyorlar. Hadisi naklederken bir tanesi benden naklediyor, bir tanesi arkadaştan naklediyor, bir tanesi de diğerinden naklediyor. Tamam Farklı yollardan farklı senetlerle gelmiş ve senetler birbirine muhtelif. Bir tane ravi geliyor, bu üç senedi birleştiriyor. Tamam Ne yapıyor? Beni de katıyor senede, onu da katıyor senede, onu da katıyor senede. Yani bu hadisin medarında ihtilaf edilen kişiler sanki hepsi senedin içindenmiş gibi hepsini aynı şeyde zikrediyor. Tamam bu da göze çarpmaz. Neden göze çarpmaz? Çünkü mesela diyelim ki bu üçü hadisi rivayet ederken biri benden almış, biri arkadaştan almış, biri de diğer kardeşten almış öyle mi? Biz hepimiz kariniz. Aynı dönemde yaşadığımız için aynı senette bulunmamızda bir sorun yok gibi görülür. Bir tane ravi gelir dışarıdan üç tane rivayeti alır. Beni de onu da onu da katar rivayete sizinle beraber. Bu farklı farklı nakledilen muhtelif senetler tek bir senet gibi olmuş olur. Anlaşıldı mı? Burada buna birkaç tane şey vermiş, örnek vermiş, bir tane gerçeği vermiş, meşhur örneği vermiş. Ona da buradan isterseniz bakabilirsiniz daha sonra. Sura <gülüyor> saniye ikinci surat ise en yakun elmet nü'inde Ravin illa tarafı minhu. Yani bir metnin sadece bir bölümü ravinin yanında var. Hani uzun bir hadis düşünün, o uzun hadisin ravi senedini biliyor. Ama metnin tamamını değil, bir kısmını biliyor. Yani mesela sonunu şey yapmış. Diyelim ki bir ravi, biraz önce örnek verdiğimiz hadislerden düşünün. Sadece şey kısmını biliyor hadisin. أَسْبِغُ الْعُدُوَعَ Mesela bu kadar. Tamam Hadisin Hadisin ve ne? akabe لِلْعَقَابِي بِنَنَّرِ Bu tarafını bilmiyor. Sadece bu kısmını biliyor mesela. Daha sonra başka bir ravi'nin yanında da hadisin diğer kısmı başka bir senetle var. Hadis uzun ya, farklı farklı yollardan gelmiş, bir ravinin yanında bir kısmı var bir senetle, bir ravinin yanında metnin bir kısmı var bir senetle. Başka bir tanesi geliyor, iki tane kısmı birbirine birleştirip artık hangi senet kendisine uygunsa o senetle hadisi komple rivayet ediyor. Bu da ne olmuş oldu şimdi? Müdreç hadis olmuş oldu. Nerede? Senette. Niye? Çünkü senette ziyade yapıldığından dolayı. 3. suret ise demiş en yakuna ind-ravi metnani muhtelifani bi isnadayn muhtelifeyn iki ayrı metin iki ayrı isnatla var. Tamam mı? Ravi'nin iki ayrı metin, iki ayrı isnatla var. Feyerwihima ravin anhu muktasiran ala ahadi isnadeyni. Adamın elinde iki tane metin var. İki tane de senet var ayrı ayrı. Bir tane ravi geliyor, iki metni birbirine birleştiriyor, farklı iki metni sanki hadisin devamıymış gibi. İki senetten de bir tanesini seçiyor, başına koyuyor. Tamam? Ne olmuş oldu şimdi? Ee, i̇ki senet, iki metinken tek metin, tek senet olmuş oldu. Tamam? Buna da ne diyoruz? Bu da müdürecis kısımlarından bir tanesidir. Buna yine örnek zikretmiş. Dördüncü suret ise, اَنْ يَسُوقَ الْمُحَدِّثُ İSNADA حَدِيثٍ ثُمَّ يَعْرِضُ لَهُ اَمْرٌ fiyetti bir kelamın, benimle nefsine, laa alaqa talahe bil isnadıl masouq, fiyuzunu anna haddel, fiyuzunu anna haddel kelama, huwa matnun lizalik ala Adam hadisi rivayet ederken, o anda bir durum oluyor. Hadisi ben sana mesela şu anda hadis rivayet ediyorum size farz edin. Diyelim ki kapı açıldı. Ben de dönüyorum diyorum ki, peygamber dedi ki üç kere selam vermeden içeri girmeyin. Siz zannediyorsunuz ki bu hadib, rivayet etmiş olduğum hadisin bir parçası gibi devam ediyor. Oysa ben anlık bir duruma müdahale etmek için konuştum. Daha sonra şeyime devam edeceğim. Hadisime devam edeceğim mesela. Ama orada olanlar fark etmeyince bu ne olmuş oluyor? Bu da müdreç olmuş oluyor. Hatta buna zaten benzeri bir örnek vermiş. Adam şey yaparken hadisi rivayet ederken o anda biri geliyor, o da ona diyor ki işte peygamberimiz dedi ki kim gece namazına kalkarsa yüzü de güzel olur e diye. Yani gece namazı kılan insanın yüzü güzel olur. Bunun içeri giren adam için söylüyor yani yüzü güzel olduğundan hani onun gece namazına kalktığını ifade etmek için söylüyor. Onlar da bunu bu o anda rivayet etmiş olduğu hadisin bir parçası olarak zannediyorlar. Tamam mı? Buna da ne deniyor? Buna da şeyde e, metinde müdreç deniyor. sayfa 216'dan örneklerine bakabilirsiniz. Hepsine şey vermiş, hepsine e, örnek vermiş, anlaşıldı? Şimdi burada sorumuz şu, özellikle fıkıhta bu meseleyle çokça karşılaşıyoruz. Yani e, hadisin idracının fıkhın üzerinde ciddi bir etkisi var. Çünkü eğer müdretse bu hüccet değildir. Eğer metindense, metnin kendindense o zaman nedir? Bu hüccettir. Mesela abdest olayında örnek verdiğimiz gibi. Eğer sonu Ebu-Reyre'nin sözü ise, abdest uzuvlarını uz uzatmak sünnet değildir. Ama sözü sonu Peygamberimize ait olan bir sözse, o zaman abdest uzuvlarını uzatabildiğimiz kadar uzatmak ise sünnettir. Öyle mi? Peki biz nasıl anlayacağız bir rivayetin müdüreç olup olmadığını? Öyle mi? Bunun bazı yolları var. Bunlardan birincisi nedir? Rivayetin bütün yollarını bir araya toplarsınız, bir araya topladıktan sonra hadisin birçok yolunda sadece o kısmıyla geldiğini, bir kısmıyla geldiğini, bazı yollarında hadiste ziyade olduğunu görürsünüz. Anlarsınız ki o, o ziyade olan yolda ravi'nin tasarrufundandır. Tamam mı? Zaten normalde şunu hiç unutmayın, illet babında da söylediğimiz gibi, Mustalahul hadis ilmiyle alakalı bütün konularda, hem hadis rivayeten, hem de dirayeten, hadisteki birçok problemi çözen şey nedir? Hadisin bütün yollarını bir araya toplamaktır. Öyle mi? Hem rivayette hem de dirayette. Kopukluk nerededir? İttirap nerededir? İdraş nerededir? İllet var mıdır? Hadisin manası, hadis neyi kast ediyor? Anlaşılması gereken mana nedir? Hepsi hem rivayeten hem dirayeten en altın kaidelerden bir tanesi hadis ilminde bir hadisin bütün yollarını bir araya toplamaktır. Bütün rivayetlerini ve bütün yollarını bir araya toplamaktır, tamam Topladığımızda idraş da kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Örnek mesela verdiğimiz örneklerden hangisi buna uyar? İbni Mesud'un rivayeti, değil mi? Dedi ki İbni Mesud diyor ki ben mâte lâ yuşriku billahi dakhala'l cenne. Bazı rivayetlerde ne diyor? İki peygamber iki söz söyleyeceğim. Biri benden, biri peygamberden. Bak farklı rivayetleri bir araya toplamakla ne yapmış olduk? Bu birinci rivayetteki ikinci kısmın İbni Mesud'a ait olan, peygambere ait olmayan müdüreç bir lafız olduğunu anladık. Öyle mi? İkincisi ravi'nin bizzat kendisi nasıl kılar. Yani o sözün kendisine ait olduğunu bizzat ravi nasıl kılar. Nasıl? Mesela Ebu Hureyre'nin örneğinde olduğu gibi أَسْبِغُ الْوُدُوَأَ فَإِنِّي سَمِعْتُ sallallahu صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ Yani Ebu Hureyre abdesti güzel alınız çünkü ben peygamberi işittim ki gösteriyor ki birinci kısmı kendi nasihati ikinci kısmı ise o nasihate sebep teşkil eden Peygamberimizden duymuş olduğu hadistir, tamam mı? Üçüncü olarak bu fende ehil olan, nukkad olan yani eleştiri ee, imkânı olan, gücü olan alimlerin nas kılmasıyla bilinir. Niye? Sebebi aynı illet ilminde söylediğimiz şey gibi. Çünkü onlar hadislerin bütün yollarını toplayıp, bütün yollarına vakıf oldukları için neyin hadisten olup deyip hadisten olmadığını bilmeye hak sahibi olanlar da Onlardır. Ondan dolayı veyahut da ne yapacağız? Bu fende e, söz sahibi olan alimlerin neye müdreş dediğine bakacağız. 4- O sözün peygambere ait olmasının müstahil olması gibi. Yani peygamberimizin onu söylemesinin mümkün olmaması gibi. Örnek son zikretmiş olduğumuz Ebu Ureyre rivayeti değil mi? Çünkü peygamber diyor ki eğer e, kölenin ecri iki tanedir. nefsim elinde bulunduğunu Allah'a yemin ederim ki cihat Hac ve anneme iyilik yapmak olmasaydı, ölürken köle olarak ölmeyi isterdim. Öyle mi? Peygamberin annesi var mı? Yok, bu sözü söylediğinde. Peygamberin köle olmayı istemesi mümkün mü? Yok. Demek ki bu sözü Peygamberin söylemesi mümkün. O zaman kimin sözüdür bu? Bu Ebu sözdür. sözüdür. Tamam Peki müdreç hadisin hükmü nedir? Müdreç hadisin hükmü nedir? <gülüyor> ya ravi bunu bilerek yapar veyahut da bilmeyerek yapar. Ya Rabbi bunu bilerek yapar veya da bilmeyerek yapar. Eğer bilerek yapıyorsa ve yapmasındaki gaye hadisteki herhangi bir kapalılığı veya kelimenin manasını açıklamaksa bunda alimler bir beis görmemişler. İmam Zühri'nin tehennus kelimesini teabbud diye açıklaması gibi. Lakin <gülüyor> demişler keşke bunu beyan etse ta ki insanların kafasında karşılık olmasa olmasın diye bunu ravi'nin beyan etmesi eftaldir demişler. Eğer kasıtlı yapıyorsa ziyadeyi ve yapmış olduğu bu ziyade hadisteki bir garip olan kelimeyi açıklamaya yönelik değilse bu ravi'yi uydurmacı ve yalancılar zümresine dahil eder. Kasten diyelim yapıyor, hadiste ziyade yapıyor ve bu ziyade de hadisteki herhangi bir metni açıklamak için değil bu ravi ne yapar? yalancılar zümresine dahil eder. Tamam Eğer ravi bunu kasten yapmıyorsa ravi hadisi zikrettikten sonra kendi sözünü veya kendi hadisten anladığını rivayet ediyor. Lakin hadisi dinleyenler karıştırıyorlarsa bunda ravinin bir suçu yoktur. Öyle mi? Çünkü ravi bunu Peygamber söyledi demiyor. Sadece hadisini rivayet ettikten sonra anladığını zikrediyor. Orada bulunan adam da bunun peygamberin sözünün devamı olduğunu düşünüyor aleyhissalatü vesselam. Bunda ravi'nin bir suçu yok. Ama eğer ravi zapt etmiş olduğu hadisleri birbirine karıştırıyor ve rivayet ederken ravi'nin açıklamasıyla peygamberin sözünü hadisin metniymiş gibi yapıyorsa velev kast yapsa bile bu onun zaptında problem olduğunu gösterir. Hadisini zayıf hadis mertebesine çıkar, düşürür, tamam? Çünkü eğer ravi hafızındaki hadisleri birbirine karıştırıyor râvîlerin tefsiriyle peygamberin sözünü birbirine karıştırıyorsa bu onun hafızında sorun olduğunu gösterir. E hafızında da sorun varsa bu hadisin sahih olması için gerekli olan zapt sıfatını ihlal eder. Bu da onun hadisini zayıf hadisin kısımlarından yapar. Anlaşıldı? İnşallah. Müdürres hadisle alakalı anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey. gelir. orada arada bir şey söylüyor. Tamam. ona senet döneminden bir işte. Senedi söylerken yapıyor. Zaten örnek olarak da onu vermiş. Tam senedi anlatıyor. Misal. Senedi anlatırken o arada diyelim ki işte bir mesela Şurek dedi. Durdu. İşte An zühri, An Salim gidiyor. Salim dedi. O sırada biri girdi. Bu hadis söyleyince zannediyor ki Salim bu hadisi peygamberimizden rivayet etti. Yani senede girmiş oluyor. Hani sanki Salim biraz sonra zikredeceği hadisi zikrederken arada başka bir hadis daha rivayet etmiş gibi anlaşılıyor. Anlaşıldı. Onun için de senetteki ziyadeye bunu dahil etmişler. Ama o senet kısmını kaldırırsak ortadan metindeki ziyadeye dahil olmuş olur burada. Tamam Evet. Zaten bu bu bu şeyin örneklerinden bir tanesi. Mesela e, normalde hadisin orijinali neydi? Men messa zekere men messa Hadisin ravisi kimdi? Hadisin râvisi kimdi? Busretü binti Ha, binti Safvan idi. Tamam? Bir de kimin rivayeti vardı zıt? Talık İbn Ali. Değil mi? Bir de Talık İbn Ali'nin messes tu zekeri fi salah. Ben Namazdayken zekerime dokundum sonra peygamberimize sordum o da bana ne dedi? İnnehu bu da bidatun mink. Şimdi normalde e, bu hadisen farklı rivayetleri var. Mesela Allahu alem yanlış hatırlamıyorsam Urve'nin Urve rivayetinde diyor ki ravi yanlış hatırlıyor olabilirim onu söyleyeyim. Men messazekerahu ev unthiyatihi devamı yani kim zekerine, yumurtalıklarına dokunursa işte abdest alsın diyor, ekleme yapıyor. <gülüyor> Şimdi alimler demişler ki bu eğer Urve ise tabii yanlış hatırlamıyorsam, bu Urvenin e, men messe anladığıdır ve anladığını eklediğidir. Yani hani mesela diyelim ki e, Urveye göre burada dokunup abdesti bozan illet nedir? Diyelim ki şehvetdir. Şehvetse eğer bu Kadını da kapsar, çocuğu da kapsar, yumurtalıkları da kapsar, zekeri de kapsar. Bunu da bu anladığını hadise eklemiş. Ama normal rivayetlerde böyle bir şey yok. Sadece ne var? مَنْ مَسْتَ زَكَرَهُ فَلْيَةَ وَدَّىٰهُ Kim zekerine dokunursa abdest alsın. Zaten bu müdreç hadisin örneklerinden bir tanesi. Yani misal olarak verilen örneklerden bir tanesi de bu. Tamam Sadece dediğim gibi yani urve miydi değil miydi onu tam hatırlamıyorum. Allah-u Başka? Sorusu olan yok. Devam edelim. Şeyi okumadık değil mi? <killik> Metne mana verdik mi? Nazma vermedik. Wal müdurecatu müdureçler. Yani müdureç olan hadisler. Fil <gülüyor> hadisi hadiste müdureçler. Ma o şeydir ki eted gelmiştir. Min ba'di bazısından alfazir ruvati ravilerin lafızlarından bazısından ittasalat bitişmiştir. Yani müdrec o şeydir ki hadiste müdrec o şeydir ki ravinin lafızından olup hadise bitişen şeydir. Tamam? Vel mudracatu mudreçler fil hadisi hadiste ma o şeydir ki etet gelmiştir. Min ba'di alfazir ruvati Ravilerin lafızlarından, bazısından iddasalet hadise bitişmiştir. Ya senette ya da metinde. Müdüreç hadis bitti. Tamam. Şimdi eee 27. beyte geldik. Diyor ki ve kulu kullu qarinin an ahi mudabbajun fa'arifu haqqan wa entahi. Sura geldi ki hangi hadise? Mudabbaj hadise. Mudabbaj hadise. Ey hadis nedir? Arap lugatında debbece, yudebbicu, debdiyecen, süslenmek demektir. Tamam, debbece ey zeyyene, Müdebbecun, ey muzeyyenun, tamam, süslenmiş olan e, demektir. Isılahta ise, yani mustalahül hadis ilminde müdebbeş hadis, karin olanların birbirlerinden rivayetedir. Karin olanların birbirinden rivayetedir. En yürü kullu karin an karinehi. Ve yuta en yürü en yürü el akranu kullu minhuma an el ahari. Her karin'in bir diğerinden yapmış olduğu rivayettir, tamam? Karin olanların, karin olanların birbirlerinden yapmış olduğu rivayettir. Karin nasıl yazıyoruz? Kaf re yenum, karin. Karin ne demektir? Karin, aynı zamanda, aynı asırda yaşayan isnat ve yaş bakımından birbirine yakın olan insanlar demektir, yani Aynı tabakada yaşayan insanlar. Tabaka ne demekti? Zaman dilimi, sahabe tabakası diyoruz. Tebeut tabi'in tabakası, tabi'in tabakası, etba'ut tabi tabi'in tabakası, tabi tabakası, değil mi? Ondan sonra işte 4. asır tabakası, 5. asır tabakası vesaire gidiyoruz. Tamam Aynı tabakada yaşayan, yaş ve isnat bakımından birbirine yakın olan insanlar demektir. Bunlara ne deniyor? Akran deniyor. Veyahut da deniyor. Akran veyahutta da deniyor eğer aynı tabakada yaşayan iki tane ravi'nin her biri bir diğerinden rivayette bulunmuşsa buna müdebbbeç hadislenir. Mesela Ayşe annemizle ile Ebu Hureyre. İkisi aynı karim midir? Karindir. Niye aynı tabakada yaşamışlar? Tabakaları ne? Sahabe tabakası. Eğer Ayşe annemiz Ebu Hureyre'den, Ebu Hureyre de Ayşe annemizden rivayet ederse bu hadisin ismi ne olur? Müdebbbeç hadis olur. Tamam mı? Bu hadisin ismi müdebbbeç hadis olmuş olur. Peki, sadece diyelim ki Ebu Hureyla Ayşe annemizden rivayet etse, Ayşe annemiz Ebu Reyla'den rivayet etmese bu yine müdebbbeç olur mu? Olmaz. Çünkü müdebbbecin iki tane şartı var. Bir aynı tabakada olacaklar, 2 i̇ki, ikisi de birbirinden rivayette bulunacak. Yani biri diğerinden rivayette bulunduğu gibi, o da diğer arkadaşından aynı tabakadaki karınlinden rivayette bulunacak. Tamam? Yani Ayşe annemiz Ebu Ureyre'den rivayette bulunduğu gibi Ebu Hureyre de Ayşe annemizden rivayette bulunacak. Peki böyle olmazsa sadece diyelim Ayşe annemiz Ebu Ureyre'den rivayet etti ama Ebu Hureyre Ayşe annemizden rivayet etmedi. Buna rivayetul akran denir. Sadece. Rivayetul akran. Yani aynı tabakada yaşayanın bir diğerinden rivayeti denir. Ama ikisi de birbirinden rivayette bulunursa karşılıklı buna ne denir? Müdebbeç olan hadis denir. Müdebbeç olan Hadis denir, tamam Bu da nedir? Bu da e, İstinad ilminin inceliklerinden bir tanesidir. Ali istinad gibi, nazil istinad gibi İstinad ilminin inceliklerinden bir ilimdir. Bunun faydaları var. Birbirinden her rivayet edenin birbirinin şeyhi olmadığını anlamak gibi mesela. Yani diyelim ki bir adam birinden rivayet etti. Bunu bilmeyen e, zanneder ki biri bir üst tabakadan, öbürü ise bir alt tabakadandır. Yani sanki tabi'yi sahabeden naklediyor gibi, öyle mi? Ama müdebbecin ne olduğunu bilen, aynı tabakada olanların da birbirinden rivayet edebileceğini bilen insan, bunların ayrı ayrı tabaka değil, aynı tabakadan olduğunu bilir. Anlaşıldı? Buna müdebbec hadis deniyor. Müdebbec hadisin demek ki iki tane şartı var. Bir, aynı tabaka olacak. İki, birbirinden karşılıklı rivayette bulunacaklar. Yoksa sadece biri diğerinden yaparsa buna ne denir? Rivayetul akran denir. Akranın rivayetidir. Bu karin ve akran kelimesini iyi bileceğiz çünkü bu hem cehvet adilda hem rijal ilminde hem mustalaḥul hadiste çok çok bir şey. Mesela cehvet adilda bir kaide var. Nedir? Karinin karin hakkındaki sözü hüccet değildir, değil mi? Yani aynı zamanda yasamış iki tane alimden biri diğerini cerh ederse onun cerhi geçerli değildir Velev sebebini sebebiniz bile geçerli değildir. Neden? Çünkü karinin karin üzerinde haset ve çekememezlik ee, şeyi yüksek olduğundan dolayı birbirleri hakkındaki ee, cehleri hadis alimlerinin yanında itibar görmemiş. Anlaşıldı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. 28. Beyt ya bu beyti de söyleyelim. Ve ma o şey ki Ravah rivayet etti, kulu karinin her e, karin olan aynı tabakada yaşayan en ahi kardeşinden, an ahi kardeşinden müdebbejün, müdebbeştir. Fârifu hakan onu hakîlabil, wen tahi ve onu anla, yani onu seç. Hani diğer şeylerin arasından, arkadaşlarının arasından, benzerlerinin arasından onu seç. 28 zincir beyte geldik. Mutefiqun لَفْزًا وَخَدًّا مُتَّفِقْ وَدِدُّهُ فِي مَا el الْمُفْتَرِقْ Demiş. Devam ediyorum ben ama devam edeyim mi? Duralım mı? Tamam inşallah. Ben 28 29'u da anlatırım diye düşünmüştüm. Tamam burada duralım hocam. Müttefik ve müfterik hadise geldik tamam 28. beyt. muttefik ve müfterik hadise geldik. sorusu ola dedik ki mesela Ayşe annemizle Ebu Hureyla ikisi birbirinden hadis rivayet etmişler Ayşe annemiz Ebu Reyre'den rivayet etmiş Ebu Reyre de Ayşe annemizden e, hadis rivayet etmiş yani o onun peygamberden duyup bilmediğini o da onun peygamberden duyup bilmediğini rivayet etmiş genelde özellikle sahabe tabakasında bu çokça yaygın yani birbirlerinden e, peygamberden duymadıkları. Mesela Hazreti Ömer'le o Ensari öyle mi? Bir gün o gidiyor mescide anlatmıştım ya daha önce demiştim. Hazreti Ömer'in bir komşusu var. Ticaret yapabilmek hem de ilimden de mahrum olmak istemiyorlar. E tamam anlaşalım diyorlar. Bir gün sen git Peygamber'in mescidinde Peygamber'i dinle. Gel Peygamber'in naklettiklerini bana anlat. Bir gün de ben gideyim, akşam geldiğimde sen işten dön, Peygamber'den duyduklarımı ben sana anlatayım diyor mesela. Şimdi ne olmuş oldu bunlar? Müdebbeç oldu bu hadis. O ona peygamberden rivayette bulundu. O da ona peygamberden rivayette bulunmuş oldu. Bunun ismi ne olmuş oldu? Müdebbeç hadis olmuş oldu. Tamam Hükmü bir sıhhatle, zayıflıkla bir alakası yok. Yani bir hadisin müdebbeç olması ne onun sıhhatini gerektirir ne de onun zayıflığını gerektirir. Niye? Çünkü konunun sıhhatle veyahut da zayıflıkla bir şey yok. Bir alakası yok yani. Senedine bakarız. Raviler o sıhhat şartı olarak zikrettiğimiz beş şart yerine gelmişse eğer o zaman hadisin sıhhatine hükmederiz. Böyle müdebbet olsa da. Başka sorusu olan müdebbet hadisle alakalı sorusu olan yok. Bahir-i davana elhamdülillahi rabbil alemin.